Merhaba, Greenpeace, Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santral projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dava açtı. Davanın nedeni santral için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi, yani CHED dosyasının içeriğinin hukuka aykırı olması. Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, Akkuyu CHED başvuru dosyasının bizzat bakanlık tarafından hazırlanan rehberde belirtilen içeriğe uymadığını kaydederek, hazırlanan dosyanın eksikliği rapora görüş bildiren kurum ve bilim adamları tarafından da ŞED dairesine sunuldu. Ruslar Akko'yu da nükleer santral yaparak Türkiye'yi enerji konusunda kendilerine daha da bağımlı hale getirecek ve herhangi bir nükleer kaza durumunda hiçbir sorumluluk almayacaklar. Hukukun ve yargının bu süreçte kamu yararının ve çevre haklarının yanında olacağından şüphem yok. Tehlikeli, kirli ve pahalı nükleer santrale karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek dedi. Geçen yıl binlerce ağacın ölümüyle ilişkilendirilen bitki zararlarına karşı bir herbisit yani kimyasal piyasaya süren DuPont, yaşananların ardından ülke çapında 30 bin ev sahibi, golf sahası işletmecisi, belediye ve toprak sahiplerinin tazminat talepleri karşısında zorlu bir sürecin içinde. Bitki zararları yerine yüz binlerce ağacı öldüren herbisit, Çin bakım endüstrisine düşük toksik içeren ve çevre dostu olarak tanıtılmıştı. Çimlere, mezarlıklara, golf sahalarına geçen yıl uygulanmaya başlandıktan haftalar sonra buradaki ağaçlar önce kahverengiye döndü ardından ölmeye başladı. Ağustos'a kadar DuPont ürünü pazardan çekti ve Federal EPA yani Çevre Koruma Ajansı ise her siti yasakladı. DuPont tazminat talepleri için 225 milyon dolar ayrıldığını ödemelerin 575 milyon dolara kadar ulaşabileceğini açıkladı. Greenpeace Tayvan, defter, kanepe, duvar kağıdı gibi 20 günlük ihtiyacın yarısında nonifenol, plastisizer ve başka zehirli kimyasal maddeler buldu. Greenpeace Tayvan'ın açıklamasına göre Çevre Koruma Ajansı EPA sadece 298 tip zehirli kimyasal kontrolü yapabiliyor. Ticari ürünlerin kimyasallarını görmek ise neredeyse imkansız. Greenpeace Kirlilik Önleme Proje Direktörü Ann Lee, aydınlatıcı masa lambası kullanarak okuma yapan öğrencilerin öğrenme yetisini zayıflatan ve hafıza kaybı yaşatan tetrabromybisfenol A'yı soluduğunu söyledi. Li Tayvan'da şu an 60 bin tip kimyasal maddenin kullanıldığını fakat EPA'nın bunun yalnızca 298'ini denetleyebildiğini kaydetti. Mavi gökyüzü, beyaz kum ve turkuaz suları ile ünlü Malgiv takımadaları. 1200 irili ufaklı adada dünyanın en prestijli otellerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu tropik cennetin saçaklı palmiyeli plajlarının ardında 24 saat yanan bir Tilafushi adası var. Diğer adı ise Çöp adası. 1992'de bozulmamış bir resifken kanser gibi yayılmaya başlayan ada okyanus içine doğru büyüyor. Onu büyütense turistlerin ve otellerin çöpleri. Turizm cennetinin bedeli çöp cehennemi mi olmalı? Bangladeşli göçmen işçilerin doldurduğu adada civa, kurşun, kadmiyum gibi kanserojen ağır metallerin deniz ekolojisine sızma riski çok yüksek. İşçilerin arasında ise kanser ve solunum yolları hastalıkları hüküm sürüyor. Şahinler kral dairesine yuva yaptı. Elzurum Palandöken kayak merkezinde bir otelin kral dairesinin balkonuna yuva yapan Şahin'in 5 yumurtasından biri çatladı ve ilk yavru çıktı. Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Dağı'nda Beş Yıldızlı otelin 5. kattaki kral dairesinin balkonundaki saksının içine bir çift Şahin böylece yuva yapmış oldu. Otel yöneticileri ise bu durum karşısında Şahinlerin yavrularını büyütene kadar kaldıkları odayı satışa sunmama kararı aldı. Zaten Şahinlerin de kaldıkları yuvayı korumak için hazırlıklı oldukları belirtiliyor. Şahinler kadar Kalifornyalılar da ailelerini korumak için mücadele veriyor. Kalifornyalı seçmenler genetiği değiştirilmiş organizma içeren gıdalar için özel etiket kullanılmasını mecburi kılacak bir kanunu oylamaya hazırlanıyor. Yasanın taraftarları etiketlemeyi destekleyen yarım milyondan fazla imza toplamış ve bunun üzerine eyalet sekreteri bunu eyalet Kasım ayı oylaması için geçerli bir ölçü olarak kabul etmişti. Eğer kabul edilirse Kaliforniya GDO'ları ve GDO içeren geniş gıda yelpazesinin etiketlenmesini mecburi hale getiren ilk eyalet olacak. Kanun teklifi DNA'sı diğer bitki, hayvan, virüs ve bakterilerin genleri enjekte edilmiş bitkilerden üretilmiş gıdaların büyük çoğunluğunun 2014'e kadar tüketiciyi uyarıcı etiketlerle damgalanmasını öngörüyor. HES'lere dava açılmayan yer kalmadı. Med Pers Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerinin dönem dönem hüküm sürdüğü Tunceli'nin Çemişgezek içerisinde bulunan taar çayı üzerinde HES yapımı planlanıyor. Tağır çayı üzerinde yapımı planlanan HES'in tarihi mağaralar ve Tağır köprüsünü etkileyeceğini belirten ilçe sakinleri hukuki süreç başlattı. HES'e ilişkin çet gerekli değildir raporu verilmesi başta olmak üzere yapılan bütün idari işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirten Avukat Barış Yıldırım, ilin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan birinci derece doğal sit olarak tescil edilmiş ve arkeolojik sit alanı olarak tespit edilmiş bir alanda HES yapılmak istendiğini söylüyor. Yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyorum. Esen kalın.